E ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ya eyühellezina tüm izâ dakhaltum buyûtan fesellimû alâ enfûsikum tahiyyeten min 'indillâhi mübârakatan tayyibe. Ey iman edenler evlere girdiğiniz zaman ev boş bile olsa kendinize selam veriniz. Dolayısıyla evdeki meleklere kendinize selam veriniz. Fesel limu ala entusikum yani kendi kendinize selam veriniz. Esselamu aleyküm dediği zaman kişi eve girdiği zaman Allah'ın selamı benim üzerime olsun diyor böyle veriyor. Yani boş evlere girildiği zaman da selam verilirse iyi olur. Bunu alışkanlık haline getirelim. Tehnieten min alillahi. Yani Allah'tan size bir selamlama şekli olarak hı hı. efendim e, yani iyiliktir, iyilik olarak, ihsan olarak, güzellik olarak, lütuf olarak e, kendinize de böyle selam verin diyor. Dolayısıyla evler boş bile olsa içeriye girdiğimiz zaman herhangi bir yabancılık olmasın diye herhangi bir efendim evlere bir nevi alışmak için, ünsiyet için bile olsa selam vermemiz yerinde olur. Cenabı Hakk'ın bize bu ayeti kerimede tavsiyesidir. Hocam bu noktada bize de şu yönden de çok soru geliyor. Ee, mesela deniyor ki bir yere bir yere girdiğimizde selam verdik diyor. Ama selamımızı kimse almadı diyor. Allah'ın selamını kimse almadı diyor. Selamımız havada mı kaldı diyor. Biz tekrar aleyküm selam diye içimizden desek olur mu diye de soruyorlar. Buyurun hocam. Evet. Ee, tabii ki insanların selamı almamaları üzücü bazı hmm. kişiler var gerçekten e, toplumda gitgide bir yabancılaşma söz konusu hmm. Hmm. E, Selam verildiği zaman bile Aleyküm Selam demiyor bunu e, ya kasıtlı olarak art niyetli olarak e, yani e, İslam'la e, pek bu kadar sıcak bir diyalo olmadığı için hmm. hani e, Aleyküm Selam demeyi zannediyor ki bu bir Arabın selamıdır. Halbuki bu, bu İslam'ın selamıdır. Evet. Yani bizde maalesef yıllarca bu Arabın selamıdır diye böyle yutturmaya, yaymaya çalıştılar. Evet. Ee, halbuki bu Allah'ın selamıdır. Evet. Selamun Aleyküm Allah'ın selamıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadedir aynı zamanda bu. Selamun Aleyküm Bilmez. Bime sabertum fe ni'me okbettar Selamun Aleyküm tıbtum Fedhuluha halidin Bunlar aynı zamanda cennette de bir selamdır. Dolayısıyla insanlar selamı almadıkları zaman e tabii üzücü bir şey. Biz onu kendimiz alabiliriz. Ve aleyküm selam veya ve aleyna selam diye onu kendimiz geri alabiliriz.